Kâf suresi Bu sure Mekke döneminde inmiş olup 45 ayettir. Kaf harfiyle başladığı için bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Kahf. Vel-Kur'an'il-Mejid. Bel acıb şey an caa hum munzirum minhum fa qala al kafirun hadha shayun ajib sahibi kuran and olsun ki kafirler içlerinden bir peygamber gelmesine şaştılar da ''Bu şaşılacak bir şeydir.'' dediler. ''Biz ölüp toprak olduğumuz zaman mı tekrar dirileceğiz? Bu olması çok uzak bir dönüştür.'' dediler. قَدْ عَلِنَّا مَا تَنْقُسُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ Biz toprağın onlardan neyi eksilttiğini biliriz. Yanımızda her şeyi muhafaza eden bir kitap vardır. بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ Emri merij Doğrusu onlar hak kendilerine gelince onu yalanladılar. Şimdi onlar karma karışık bir durum içindedirler. Efelem yu buru ila's sema'i feukhum keyfe baniyanaha ve zeyyanaha ve ma min furu onlar üstlerindeki göğe bir bakmazlar mı? Biz onu nasıl bina etmiş ve nasıl süslemişiz? Onun hiçbir çatlağı yoktur. Biz yeryüzünü de döşedik ve oraya sabit dağlar yerleştirdik. Orada her güzel çiftten bitkiler yetiştirdik. Bunları Allah'a yönelen herkes için bir öğüt ve delil olarak yaptık. وَنَزَّلْنَا مِنَ فاركنا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج Biz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 ve ad ve firavun ve ve ashabul eiket onlardan önce nuh kavmi reis halkı semut ve at kavimleri firavun lut'un kardeşleri Eyke halkı ve tüm bakavmi de yalanlamışlardı. Bunların hepsi de peygamberleri yalancı saydılar. Böylece benim azap vaadim onlara hak oldu. E bil Biz ilk yaratmayla yorulduk mu ki tekrar yaratmayalım? Hayır.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 اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ Çünkü sağında ve solunda oturan iki alıcı melek onun işlediklerini kaydeder. مَا يَلْفِظُ İnsan hiçbir söz söylemez ki,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 Dalika yevmul vaid. Sur'a ifrulünce işte bu tehdidin gerçekleşeceği gündür. Ve kat kullu nefsin ve O gün herkes beraberinde bir sürücü melek ve bir de şahitle gelir.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 beraberindeki melek işte bu yanındaki hazırdır der Elqiya fi cehenneme kul anid men na'il lkhayr mu'tedim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 وَالَقَر۪ينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَاكِنْ كَانَ ف۪ي ظَلَالٍ بَع۪يدٍ Onun yanındaki şeytan, Ey Rabbimiz ben onu azdırmadım fakat o derin bir sapıklık içindeydi der. "قال لا تختصمو لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. Allah benim huzurumda çekişmeyin. Ben size önceden azap haberini bildirmiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez."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 Cennette kötülükten sakınanlara yaklaştırılır. Zaten uzak değildir. Hada matu adun li kulli awab hafiz. Man khosh ya Rhaman bil waib wajaa abi qalbi munid. Wda'uluha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 Orada istedikleri her şey onlarındır. Katımızda daha fazlası da vardır. Wa kam ahlakna qablahum min qarnihum ashadu minhum baqshan fa nabbu fil biladihal min Ey Muhammed.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 وَلَقَدَ خَلَقُنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ وَمَا مَا سَنَا ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunlukta dokunmadı.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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ السُّجُودِ Geceliğin akşam ve yatsı namazlarını kılarak, namazlardan sonra da bitir ve nafile kılarak onu kesbih et. وَاَسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ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 Sonunda dönüş yalnız bize'dir. Yeume teşakka'l ardu anhum siraa. Zalik hasrun aleyna yasin. O gün yer yarılır, insanlar kabirlerinden çabucak çıkarlar. İşte bu bize göre kolay bir toplanmadır. Nehnu a'lemu bima yekulun ve ma